Merhaba sevgili dinleyiciler. Gene bir çarşamba saat 15'te Akdeniz'de ekonomi köşesinde birlikteyiz. Bugün bölümden arkadaşım, doçent doktor Şükrü Erdemle birlikteyiz. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Akdeniz'de İktisat köşesinde birlikteyiz. Bugün güncel makroekonomik konuları tartışacağız. Önümüzde 3 farklı konu var bunların gelişimlerinden size Zamanımız kalırsa başka konulara da geçebiliriz. Öncelikle tasarruf oranı ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi, tasarrufla büyüme arasındaki ilişkiyi tartışacağız. Sonra bu toplumda bir süredir giderek artan tempoda tartışılan kredi, mevduat, borçluluk ilişkisini hem bireysel açıdan hem firmalar açısından değerlendirmeye çalışacağız. Daha sonra ee, yaz döneminde belki önemi biraz daha farklılaşan ama ekonominin temel göstergelerinden biri olan döviz kuru paritesinin ne olması gerektiği, ne olduğu, buralara nasıl müdahale edilebilirliği ya da edilebilir mi konusunu tartışmış olacağız. Buradan hareketle de yeni açıklanmış olan cari işlemler kısmında dış ticaretin cari açıklar bölümünü nedenleriyle birlikte tartışmaya çalışacağız. Evet Şükrü Hocam, şimdi tasarruf oranı ile başlayıp, Bildiğimiz gibi bütün iktisatçıları aralarında konuşurlar, öğrencilere de bunu öğretmeye çalışırız. Bir büyümenin, kalkınmadan büyümeye geçişte büyümenin temel dinamiklerinden biri de o toplumun tasarruf oranının yüksekliği, toplam gelir içerisindeki ta tasarruf payının yüksekliği. Tasarruf payı ne kadar yüksek olursa bu kalkınmaya ayrılacak, büyümeye ayrılacak, yatırıma ayrılacak, istihdam yaratan alanlara ayrılacak paylarında büyüklüğü anlamına gelir. Hatta 2001 krizinden sonra Kemal Derviş'in getirdiği politikalardan biri de ya da önermelerinden biri de bu alanda Türk toplumunun tasarruf oranının biraz yükseltilebilme çabası idi. Ancak ee burada ne kadar bunu sağlayabildik tartışılır. Bu büyüme tasarruf ilişkisini tasarrufla yoksulluk ilişkisini böyle bir başlayalım. E, hay, hay, tabii ki. Aslında e, konulardan birisi olacaktı e, e, diye konuşmuştuk tasarruf ama e, gerçekte geniş konu. konu e, geniş. Bir ülkenin refahı büyümesi, işsizliğin azalması eee Büyüme yatırımlara bağlı. Yatırımlar da gelirden tasarrufa ayrılan kısma bağlı. O ne kadar yüksek olursa büyüme de o kadar yüksek oluyor. Tabii bir, büyüme yatırımlara o tasarruflara bağlı. Bir de yatırımları üretime dönüştürürken orada da verimlilik konusu var. Türkiye'de pek konuşulmuyor aslında. Değil Kesinlikle yani, bu verimlilik he, konusunu yani, e, belki de... Evet bugün makro evet. değişkenleri tartışırken bir gün hocam evet. yalnızca verimlilik üzerine evet. de bir program yapalım. Yani gerçekten e, gerek kamuda gerek özel sektörde yapılan bir harcamanın e, gerekli getiriyi sağlayıp sağlamadığı zamanında gerekli getiriyi sağlayıp sağlamadığı e, bir performans kriteri ölçütü olarak Türkiye'de e, günlük kayetin içine girmeli aslında ama niye ise? yani o verimlik konusu e, şundan galiba yani çok kısa dönemde ortaya çıkarılabilecek bir şey gibi gelmiyor yani verimlik artışı kısa dönemde e, e, ortaya çıkmayacağı için çok uzun dönem gerektirdiği için eğitim efendim kurumsal yapılanma falan Türkiye'nin de hiçbir zaman uzun vadeyi düşünme gibi bir alışkanlığı olmadığı için, olmadığı için. E, gündeme gelmiyor. Oysa yani aslında bu kısa vade sorunu büyük sorun gerçekten bu da önemli bir sorun yani şimdi gündeme baktığımız zaman bile konuyu biraz yani buraya geldiği için şey yapacağım ama söylemeden demiyorum. Türkiye ufku neredeyse günlere haftalara düştü artık. Yani şey bile yok. Normalde bir devletin vizyonunun stratejilerinin 30 yıllık olması gerekir. Ne? Bir kurumun ne? evet en az yani veya bir kurumun 10 yıllık olması gerekir. Değil mi? Yani bir bireyin belki birkaç yıllık bir vizyonun olması gerekir. Oysa bizde bu 30 yıl dediğimiz şey bile bir yıldan kısa vadeye düşmüş durumda. Yani çok günlük bir şey gidiyor. E, yazık ki e, bazen bakıyoruz. O yüzden de. iş adamlarının bile e, tabii, tabii, evet. yeterli uzun dönemli bir evet. şey e, plan yapamıyorlar. Evet. Onlar bile zaman zaman konuştuğumuzda şu şikayette bulunuyorlar. Ufkumuzu göremiyoruz evet. ki. Evet ama... Evet. Oysa verimlilik gibi bir olgu, evet, kaynakların etkin kullanımı tabii. diye anlattığımız bir olgu, kaynakları evet. hem kaynak büyüteceksiniz tasarruf yapıp, Hı -hı. yani tasarrufu hem artıracaksınız Hı -hı. kaynakları büyüteceksiniz, Hı -hı. büyüttüğünüz kaynakları da en etkin, en evet. verimli kullanacaksınız ki evet. ekonominin gelişimini, dinamiklerini sağlayabilesiniz, istihdam yaratabilesiniz, işsizliği azaltabilirsiniz. Evet. Şimdi bu tasarrufa dönersek, e, biliyoruz ki e, yüksek büyüme Sağlayan ülkeler kimler? İşte Çin, Hindistan. Şimdi Singapur. Son gelişme Singapur'un çok %16, 13-15 gibi bir şey sağladığı yönünde, büyüme sağladığı yönünde yıllık da öyle. Peki bunlar nasıl bu kadar yüksek büyümeye erişiyorlar diye baktığımız zaman tasarruf oranları çok yüksek çünkü uzak doğuda tasarruf oranları gerçekten yüksek. Hem tüketim alışkanlıkları. Bizlere göre daha sınırlı. Ee, bir de şey var tabi orada. Ee, bu sosyal güvenlik kurumları çok iyi gelişmediği için, emeklilik e, ikramiyeleri falan gibi haklar sınırlı olduğu için insanlar geleceğe dönük tasarruf yapıyorlar. Ee, bu da onların şeyini yükseltiyor. Tasarruf hacmini ve yatırım hacmini yükseltiyor. Ee, Türkiye'de tasarruf oranı %20'lerin altına düştü. Ee, son yıllarda yani %18'lerde falan. Oysa psikolojik olarak denir ki 5'te 1'inden daha yukarıda olmalı. Yani yaklaşık %20'lerden evet. daha evet. yukarıda olmalı. Evet, 25'leri bulduğu zamanlar oldu ama son evet. yıllarda e, bu düştü. Şimdi tasarruf anını yükseltelim derken, bazen de şöyle bir şey oluyor. Gerçekten e, toplumdan şöyle sesler de çıkıyor, haklı olarak. Ya zaten ülkede insanların çoğunluğu geçinemiyor daha nasıl tasarruf edilecek falan diye konuşuluyor. Ee, oysa orada işte şey yok tasarruf edilmesi gereken e, kesim şey değil. E, zaten alt gelir grupları değil. E, orta ve üst gelir gruplarının tasarruf etmesi gerekiyor. Kamunun harcama birimini yükselterek tasarruf etmesi gerekiyor. E, her durumda şeyi yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tasarruf oranı yüzde on sekizlerden yüzde yirmi çıkarmamız gerekiyor. Peki e, nedir oradaki sorun? Yani e, diye baktığımız zaman yine asıl sorun şey aslında. Gelir dağılımının bozuk olması e, gelir dağılım bozuldukça toplumun tüketim eğilim yükseliyor. E, alt, orta, üst gelir grupları arasındaki tüketim kalıpları farklılaştıkça herkes üst gelir grubuna daha fazla özeniyor. Orada bir yarış başlıyor. Ve evet, tabii o e, hani iktisatta gösteriş amaçlı kesinlikle, tüketim diye kesinlikle. tanımladığımız bir evet. tüketim evet. davranış kalıbını evet. getiriyor. Evet. Tasarruf etmesi gereken üst gizli grupları çoğunlukla evet. gösteriş amaçlı tüketim evet. kalıbını artırmış evet. oluyor. Ee, şimdi e, batıda tabii şey e, gelenek olarak belki dünya savaşları belki o kıtlık dönemlerinin yarattığı duyguyla gösteriş tüketimi azdır. Yani hatta iyi görülmez. Ee, oysa bizde o şey yerleşmedi. O ahlaki şey yerleşmedi. Bu bir toplumsal ahlaki sorun. Evet. evet. Eskiden e, çocuklar ekmek dilimi ile sokağa çıkması ayıp sanırdı. Üzerine evet, eğer bal sürülmüşse evet, evet. çünkü onu alamıyor tabii, diye bakılırdı. Tabii, oysa tabii, şimdi böyle şimdi, bir... Hayır. Evet, e, yani gerçekten işte yani ne kadar? İktisat arasında sosyolojiyle falan çok Kesinlikle. bağlantılı. Yani gerçekten örneğin ahlak sorunu yani ahlak derken mesleki ahlak, ticaret ahlakı gibi işte bu tür toplumsal ahlak, bireysel ahlaktan söz etmiyoruz. Sorunu Türkiye'de o da konuşulmayan bir konu. Toplumun hiçbir sosyolojik kesiminde e, ahlaki referanslar tam yerleşmiyor aslında yani ve o gerçekten e, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi o, onun sosyal sorunlar sonuçları da oluyor e, geliyor ekonomik sonuçları da oluyor yani nasıl diyoruz ya verimliliği konuşmak gerekir aslında bu Kesinlikle ahlak konusunu bir, da bir, ekonomik bir, açıdan konuşmak gerekir. Bir e, programı da hocam evet. kesinlikle toplumsal ahlak evet. konusuna ayıralım. Evet. Sosyolojik olarak üretim biçimindeki evet. değişme kapitalist üretim biçiminin gelişmesiyle birlikte toplumsal ahlaktaki dejenerasyon evet. konusunu da evet. ayrıca işleyelim. Şimdi e, son e, bu kriz dönemlerinde özellikle gündeme gelen bir konu vardı yine bununla ilgili olarak protesto senet sayısındaki artış. Karşılıksız çek sayısındaki artış. İnanılmaz Türkiye'de. Ben merak ettim dedim ki acaba batıdaki oranlar nedir? Hani karşılıksız çek, Amerika'da ne kadar, Türkiye'de ne kadar, şeye genel toplam oranına e, bağlı olarak e, Şaşkınlık da öyle bir Amerika bireyslerinden öyle bir sorun olmadığını gördüm. Yani özel kurumlar çözmüş sorunu, karşılıksız çek sorunu. Demek ki yani e, hem toplumsal şeyler, kurallar hem de e, uygulamalar o sorunu çözmüş. Ee, ama bize ciddi bir biz meş biz neredeyse meşrulaşmış bir halde bizde yani e, es çek eskiden söz senettir diye bir laf vardı şimdi bırakın söz senedi senedin <gülüyor> senedin bir tanı kalmadı bir <gülüyor> e, maddi değeri kalmadı evet, evet. <gülüyor> dolayısıyla bunların tabii ki konuşulması gerekir şimdi tasarruf oranına tekrar dönecek olursak oradaki benim dikkat çekmek istediğim konulardan birisi de şu e, şimdi Türkiye tasarruflar yatırımları beslemiyor diyoruz. Efendim e, tasarruflar yatırımları nasıl besleyecek? E, bankalar mevduat olarak tasarrufları alacaklar. E, verimli bir şekilde onu e, yatırıma dönük krediye dönüştürecekler. E, normalde sistemin böyle işlemesi gerekir. Peki Türkiye'de e, şey mevduat e, yok mu yetersiz mi diye baktığımız zaman Hayır son dönemde e, 450 milyar lirayı aşan bir şey var Türkiye'de. Mevzuat hacmi var. E, şeye de diyelim ki e, gayri sahibi yurt dışı göre de neredeyse %50'ye yakın bir oran. E, peki bu şeye dönüşüyor mu? Bu bile yatırıma dönüşüyor mu diye baktığımız zaman işte orada sorun. Asıl sorun orada. Bu tam olarak yatırıma dönüşmüyor. Şimdi mevduatın ne kadar kredi diye baktığınız zaman aslında yüzde seksenlik bir oranına dönüştük krediye mevduat. Eskiden bu da yoktu. Yani eskiden mevduatın krediye dönüşme oranı yüzde yirmi beşlerde falandı. Doksanlı yıllarda. Şimdi yüzde seksene çıkması da bir başarıdır. Bu kesinlikle bir Peki başarı. Peki niye yetmiyor yatırım için diye baktığınız zaman sebep şu. Çünkü bu şey kredi yatırım kredisi değil. Ee, peki ne diye baktığımız zaman e, bu e, örneğin ben e, bank e, şeyin bedel kanın e, Mart ayı verileri ne baktığın zaman şey görüyorum e, 383 milyar nakdi kredi kullanılmış Türkiye'de. O zaman bu nakdi kredi e, doğrudan tüketime dönük kredi. yok hepsi değil ama doğrudan tüketime dönük kredi de söyleyelim. Bunun 100 milyarı bireysel kredi. Konut ve tüketici kredisi. Efendim bir şey e, bunun 40 milyara yakın, 37 milyar lirası falan da şey e, kredi kartı. Dolayısıyla 140 milyar lirasılık kısmı şey tamamıyla tüketime dönük. E, gerçi konut önemli farklı bir özelliği var ama e, şey var yine de e, bu tüketime dönük kredi de giderek yükseliyor ama batı ülkelerine gelişmiş ülkelere göre şey henüz e, milli gelir oranı düşük ama yine de Türkiye ülkelerinde <gülüyor> hızlı yükseliyor kredilerin bir kısmı böyle diğer kısmıysa oradaki sorun da şu Türkiye'de uzun dönemli bu şeyle mevduatla uzun dönemli kredi verilemiyor niye verilemiyor diye baktığınız zaman çünkü mevduatın %90'nın vadesi 3 aydan kısa olacak. yıllardan bu yana böyle yani bir yılı aşkın mevduatın Türkiye'deki oranı %1-2 falan şimdi işte bu çok büyük bir sorun bu çok büyük bir sorun yani buyurun aslında ee, o zaman mevduat sahipleri de biraz önce sözünü ettiğimiz uzun perspektifli bir Aynen. bakış ve tamam. güven içerisinde evet. olmadıkları için evet. sorun o evet. iktisadi güvene dayanıyor. Evet. İktisadi güvensizlik evet. mevduat e, dönemini kısaltıyor. Evet. O evet. kısalıkta evet. bankaları uygun evet. krediye yönlendiremiyor. Hiçbir gelişmiş ülke banka sistemi bu kadar kısa vadeli mevduatla çalışamaz. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani mevduatın %90'ının 3 aydan kısa vade olması kabul edilebilir şey değil. Çünkü böyle bir mevduat yapısıyla, borç bankalar için pasif borç yapısıyla uzun dönemli şey vermek, kredi vermek, uzun dönemli yatırım <gülüyor> yapmak zaten mümkün değil. Ee, Bu nedenle de Türkiye'de yatırımları besleyen bizim banka kredilerimizden çok yurt dışından alınan uzun vadeli döviz kredileri oluyor. Ben zaten e, oraya şöyle bir başlıkla Hı. gelecektim. E, şimdi yatırımları finans edeceğimiz ya tasarruf diye söz ettik. Evet. Ya iç tasarruf olacak ya dış evet. tasarruf olacak. Evet. Evet. O zaman Güzel. iç tasarruf yetersizleşince e, zorunlu. girişimciler zorunlu olarak evet. dış tasarruflara evet. yöneliyorlar. Evet. Dış tasarruf evet. dediğimiz evet. borçlanmaya. Şimdi, şimdi bu şey bu mevduat yapısı bir defa yatırım için yatırım finansmanına yatırım kredisini evet. azaltıyor. Evet. Diğer yandan da Türkiye'de kredi faizinin reel faizini yükseltiyor. Çünkü çok kısa değil ya. Dolayısıyla şeyin yatırım kredisinin maliyeti de bu nedenle yükselmiş oluyor. Peki bu sorun ne zamandır devam ediyor? Bu sorun 10 yılı aşkın süreden bu yana devam ediyor. Türkiye'de mevduat kısa var değil. Ekonomideki bu kadar gelişmeye rağmen bu mevduat yapısının uzamaması aslında üzerinde tartışılması gereken bir konu. Ama nedense bazen şey söyler bunu Bankalar Birliği Başkanı özince söyler ama kimse konuşmaz. Ee, şimdi gelişmiş ülkelerde Avrupa'da devlet e, toplumu uzun dönemli tasarrufa e, teşvik etmek için vergi avantajlarının olduğu şeyler çıkar. Özel tahviller çıkar. Tamamıyla tasarrufa dönük. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık tahviller çıkarır. Şimdi bizde... Adeta bu da bir tür çocuklara mirat tabii biçiminde devredilebilecek. Tabii, tabii ki öyle. Ee, bu, e, bunun dışında şey var da olmalı. Yani e, bankalar da uzun vadeli yatırım araçları çıkarabilirler. Yani, e, ama burada türev, da bir... Türev, e, piyasa ya. türev piyasa çıkarabilir. Bank başka şey mevduat uzun dönemli mevduatın faizini <gülüyor> yükseltebilir vesaire. Ee, onun dışında şey var tabii Türkiye'de bu bireysel emeklilik falan da bireysel emeklilik gibi şeyler sigorta fonları da aslında gelişse e, biz onlara kurumsal e, yatırımcılar diyoruz onların fonları da uzun vadeli şeyleri destekleyebilir, yatırımları destekleyebilir ama henüz oradaki gelişmede kısıtlı yani e, şey henüz bireysel emeklilik sisteminin ulaştığı kişi sayısı son derece az. yani e, 2 milyona ulaştığını bile tam hatırlamıyorum Dolayısıyla... E, bu... Muhtemelen hocam burada bir şey sorunu. Geçmiş dönemlerde yüksek enflasyon nedeniyle e, bireysel emeklilik sigortalıları için yatırımda bulunan bireyler yüksek enflasyon nedeniyle tabii, çok aynı, bravo, tabii, düşük getiriler tabii, aldılar. Evet, Neredeyse evet, sıfır faizli getiriler evet, aldılar. Evet, ee, o bir güven sarsı, tabii, o güven tabii, sarsması şimdi tabii, ciddi bir sigorta tabii, sektöründe tabii. probleme dönüşüyor. Ama yani bunlar, bu konular, yalnızca sektöre bırakılacak konular da değil. Devletin burada gerçekten ee, bu sorunu çözecek şekilde aktif olması gerekiyor. Bunu gündemine alması gerekiyor. Ekonomi yönetiminin. Ama neyse bu konu işte yine aynı şeye geliyoruz. Kısa dönemde çözülecek gibi görülmediği için e, Türkiye bütün uzun vadeli sorunlarını sonraya bırakıyor. Sonraya bıraktıkça da <gülüyor> o sorun kronikleşiyor. sonraya bıraktığı için o sonraya, evet. Işte, evet. O sonraya kronikleşiyor. gelmiyor. Kronikleşiyor. <gülüyor> e, tabii şey de var. Ee, bu çerçevede şunu da söyleyeyim. Ee, Türkiye'de bazen şey de söylenir ya toplum çok borçlu falan, kamu çok borçlu, devlet çok borçlu denir. Ee, aslında oradaki öykü o ezberi de biraz kırmak gerekiyor. Ee, Türkiye'de kamu borcunun garipafi yurtiç asla ya oranı yüzde 50'nin altına düştü. 2001 e, stratejisi çerçevesinde, bütçe disiplinleri çerçevesinde. E, dolayısıyla orada Türkiye e, en iyi performans gösteren ülkelerden birisi. E, yani bu hükümetin de tabii ki başarısıdır. Yani mal disiplin diyebiliriz. E, o IMF programının da bağlı olarak. Aynen devam ediliyor. Ee, evet, evet. Ee, şey toplumun <gülüyor> borcu da yani bu kredi vesaire borcunun da ben çok yüksek e, olmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman e, toplumun işte biraz daha söyledim 147 milyar civarında Türkiye'de kredi kullanılmış, bireysel kredi kullanılmış. Bunun yaklaşık 50 milyarı konut kredisi. Ee, konut kredisi zaten ee, iyi bir kredi, olumlu bir Kesinlikle. kredi. İyi bir kredi çünkü geriye doğru tabii, konut sektörü, tabii, bir yıl sektörü tetikleyen evet, evet, e, evet. geniş bir halka. Ve konut kredisi aslında şey de yani uzun vadeli tasarrufu da teşvik ediyor. Konut alımı bir yatırım gibi de e, düşünüldüğü için olumlu bir şey. Ama Türkiye'de sorun şey kredi kartlarında yaklaşık 37 milyar Şimdi 40 milyara yaklaşmıştır bir şey var. Kredi kartı kullanımı var. Bir de ihtiyaç kredisi kullanımı var. Yaklaşık yine 50 milyara yakın bir şey. Yani ikisini toplarsanız 90 milyar lira. Şimdi yine gayri safi yurt asla ya vurduğunuz ama yüzde onların altına geliyor ki Batılı ülkelerle gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımız zaman diyebiliriz ki hiçbir şey değil. Çok düşük. Ama tabi şeyle, bu karşılaştırma bazen anlamsız olabiliyor. Ee, geliri 40 bin dolar yıllık olan bir toplumla şeyi, geliri 10 bin dolara yaklaşan bir toplumu karşılaştırmamak gerekiyor. Ee, bir de şey var. Ee, tabi şey. Efendim hocam. Ben orada şeye girecektim. Hı. Şimdi bu bireysel kredide, Hı. kredi kartlarını kullananlar ile, Hı. ihtiyaç kredisi kullananların Hı. gelir dilimine göre ha, e, evet. incelemek evet. gerekir. Asıl evet. anlamlı olan kısım. Yani orası. nüfusa M top falan oranlamak, milli geliri oranlamak çok anlamlı değil. Çok anlamlı çıkmayabilir. Evet. Çünkü orada... Evet. Düşük gelir grupluları hı hı. grubundakiler kredi kartı ile hı hı. harcamalarını gelirlerinden çok daha hı hı. kontrolsüz büyüttükleri için evet. kredi kartları borcu ve, e, artıyor. Evet. Kredi kartı zedeler artıyor. Evet. Evet. Oradaki sıkıntı burada. Muhtemeldir ki yüksek gelir gruplarının böyle bir kredi kartı borçları yok. Böyle bir buna ilişkin harcamaları tabii, tabii, yok. Tabii, evet Dolayısıyla şey gerçekten, evet. ihtiyaç kredisi belki biraz daha farklı tutulabilir. Yani hı hı. orada işte düğün yapıyordur, eğitim masrafı vardır gibi. Hı hı. Ama kredi kartında galiba toplumda giderek pompalanan şöyle bir sıkıntı var. Düşük gelir gruplular da yüksek gelirli gruplarındaki gibi Kendilerinin olmayan bir parayı evet. kredi kartıyla yüksek harcamaya döndürüyorlar. Evet, evet. O zaman düşük gelir grupları gelirlerine uygun olmayan bir refahı istiyorlar Tabii. Evet. ve bir çelişki yaratıyorlar. Evet. Hele bizim gibi işsizliğin yüksek olduğu bir Hı -hı. ülkede hem tarımsal yapıdaki zaman zaman krizli yap Hı -hı. E sorunlar ortaya çıktığında... İstikamdaki sorun, tarımsal yapıdaki zaman zaman krizler ortaya çıkınca düzenli gelir elde edemeyin, Hı. yüksek gelir elde edemeyince kredi kartları, evet. harcamaları, tüketimleri evet. ile gelirlerinde ciddi bir boşluk yaratıyor. Evet. Yani burada gerçekten e, ekonomik olarak ciddi bir sorundan söz edemeyebiliriz. Çünkü e, baktığımız zaman bankaların takipteki kredi miktarları 21 milyar lira yaklaşık 450 milyar liranın üzerindeki bir kredi stoku için bu fazla değil. %5'lerde falan. <gülüyor> yani <gülüyor> dolayısıyla sistemi sıkıntıya sokan, ekonomi sıkıntıya sokan bir şey değil. Kont kredilerinde örneğin takibe düşme oranı son derece düşük. Nerede yüksek diye baktığımız zaman kredi kartında %12. O yüksek bir oran örneğin. Kredi kartında takibe düşme oranı %12 ve yüksek yine bunu ekonomik bir sorun olarak görmezsek yaklaşık bir milyon kişilik bir sorun. Bir milyon aile demek bu. Evet. Sosyal bir sorun. Sosyal bir ee, sorun. Dolayısıyla orada gerçekten son e, bir yıl içerisinde falan bazı önlemler e, kısmen alındı. Efendim kredi kartı faizlerine sınır getirildi. Kredi kartı verilmesi konusunda bankalara telkin yapıldı eskisi kadar cömert olmayın diye. Ama yine de orada geçmişte hatalar yapıldı. Bir de o kredi kartı sorunu bir de şey yani bunları söylerken halen tasarruf oranı ile ilgili olarak konuşuyoruz bir de bu tüketici kredileri oranı konusu tüketici kredisi konusu şey taksitli satış konusu yani 18 ay vadeyle efendim satılan şeyler elektronik eşyalar giyim vesaireler yani bu da şeyde Türkiye'de ölçünün kaçtığı bir alan hiçbir gelişmiş ülkede bu kredi kartına taksit e, konusu bu kadar böyle bir şey e, de, kullanımda değildir. E, bu da tüketimi Türkiye'de teşvik eden. Gelirden daha fazla tüketimi insanları alıştıran bir sorun. E, e, ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Hocam iyi bir yere geldik. Hı hı. Şu iktisatçıların öğrencilerine sınav sorusu olarak sordukları tasarruf paradoksu kısmını burada bir e, açalım ama açmadan önce Hı. bir kısa ara verelim Tabii. devam edelim Tabii, evet Akdeniz İktisat Köşesi'ndeyiz ben Mustafa Şanlı öğretim üyesi arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikte e, köşemizde devam ediyorduk tasarruf tasarruf oranlarını konuşuyor edik e, sonunda geldiğimiz noktada kredili satışın kolaylığı ve kredili satışın kolaylığının harcamayı teşvik ettiği biçiminde idi. Tam orada ben e, tasarruf paradoksundan söz etmekte yarar var diye düşünmüştüm. Şimdi tasarruf paradoksunu çok kısaca özetler isek. Gelişmiş ekonomilerde kapitalizmin temel kuralı bisiklete binmek gibi. Pedal çevir ki düşmeyesin. <gülüyor> ya da tüket ki yenisi üretilsin. Bu tasarruf kaygısının çok fazla olmadığı ekonomiler için geçerli. Ama o ekonomilerde refahın yüksekliği nedeniyle zaten yüksek gelir grupları ciddi bir tasarruf yapıyorlar. Oysa az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin temel sıkıntısı, eğer tüketim alışkanlıklarını çok yüksek tutarlarsa, o zaman bireysel tasarrufların azalacağı için, birliği gelir içerisindeki tasarruf payı, demin sözüne ettiğimiz psikolojik sınırı olan beşte birin altına düşmüş oluyor. O zaman kaynakları, yatırımlara kaynak aktarmada sıkıntıya dönüşüyordu. Ee, Şükrü Hocam senin son cümlen c'ye dönüktü. Bu kadar neredeyse on sekiz ay vadeli bir evet. Şimdi, kredili satış gelirse evet, bu evet. tüketim alışkanlığı o zaman... Evet tasarrufları yani kaybettirir noktaya geliyor. Bu, bu kredi kartına taksit konusunun üç tane e, hemen aklıma gelen olumsuz sonucu var. Birisi Türkiye'de tüketimi teşvik ediyor. Tasarruf oranı düşürüyor. İkincisi alt gelir gruplarını gelirinden daha fazla tüketmeye teşvik ediyor ve bu daha sonra borçluluk sorunu yaratıyor. Bu bir toplumsal soruna sosyal da dönüştürüyor. Sosyal sosyal evet. Üçüncüsü o da önemli bir sorun. Bu Uca, kampanyalar. Evet. girmeden. Bu bir e, toplum gelirinden fazla tüketim yapması hem bir sosyolojik soruna dönüşüyor, hı hı. hem giderek toplumsal ahlaki başka boyutlara evet getiriyor. evet kesinlikle kesinlikle. Üçüncü sorun ise bu tür şeyle ödeme kampanyalar, ödeme avantajı kampanyalarını daha çok büyük şirketler uygulayabiliyorlar. Ee, bu da Türkiye'de COBİ'lerin büyük şirketler karşısındaki rekabet gücünü zayıflatıyor. zayıflatıyor. Çünkü bir kobi bankayla e, anlaşma yapıp efendim, uzun vadeli bir e, ödeme planı anlaşmasını uygulama şeyinde değil genellikle. Ee, dolayısıyla öyle bir sorun da ortaya çıkıyor. Özellikle sanayi COBİ'leri evet. açısından. Ee, bu, bu da, da önemli şey, bir soru. Kesinlikle önemli bir soru. Hadi bu e, Ekonomiye rekabet koşulları açısından Hı -hı. bir iki rakam vermiş olalım hocam. Türkiye'nin toplam şirketinin sayı anlamında neredeyse yüzde 99'u yüzde 98'li bir kisörü Genel olarak ekonomik yapı öyledir, evet. Yani evet. batıda bu Hı -hı. biraz daha kubilerin tabii, tabii, oranı tabii, küçük, tabii. ama bizde kubilerin oranı neredeyse yüzde 98 gibi bir kubü varken e, milli gelire Sayıdan... katkıları da milli gelire katkıları da çok düşük. Yüz ee, altmışlar evet. civarında yanlış rakam hatırlamıyorsam kobilerin ee, Türkiye'de daha az yüzde kırklar civarında Türkiye'de daha milli az. gelir'e katkılar. Evet, evet. O zaman bu rekabet konusunda evet. yani daha da geriye tabii, doğru. Yani Türkiye'deki sorun. Şimdi sayılar genellikle dünya genelinde şeydir çoğunluk KOBİ'dir zorunlu. Kobi, olur. Evet ama dünya genelinde e, kobilerin e, istihdam. Üretim ve ihracat payları bize göre yüksektir. Türkiye'de istihdam payı yüksek ama üretim ve ihracat payı düşük, düşük. düşük. Evet. Yani katma değer payı düşük dolayısıyla bu da giderek o sektörlerde şeylere. Türkiye'de aslında o konuda veri çıkmıyor bu tekelleşme yoğunlaşma oranları. Ben sizi ee, oraya getirme evet, derdimdeydim. Evet, yani evet. o sermaye yapısının değişmesi giderek rekabette evet. kobileri evet. E, üretim, istihdam e, ihracat açısından geriye doğru evet. tutarken sermaye yoğunlaşması yabancı sermayenin yerli ortaklarla birlikte kurduğu firmaları da dikkate alırsak Türkiye'de ciddi bu anlamda bir sermaye yoğunlaşması var. Etkileyici pazarı birçok sektörde ele geçirici. ele geçirmek yanlış bir sözcük hı hı. ama güçlenici ve rekabeti ortadan kaldırıcı gücü şimdi yoğunlaşmış durumda. Şimdi o ayrı, Tabileri geriye bırakabiliriz. Tabii yani. o ayrı bir konu. Yani ayrı bir konu tartışılması gerekir. Yani Türkiye'de e, şirket konusu da önemli. Yani e, bir kez söylemiş miydik? Yani bir ekonominin gücü güçlü şirketlerden geçiyor. Güçlü firmalardan geçiyor. Hem küresel şirketleriniz olacak hem de güçlü bir kobi yapınız olacak. Yapınız olacak. Şimdi e, son bir şey var. Dünyada ilk 500 büyük şirket e, sıralamasında Türkiye'den yalnızca bir holdingimiz girdi. 300'lerde koç holding girdi. 44 milyar liralık bir şeyle, ciroyla. O da holding. Yani karşımızda bizim işte Walmart gibi falan dünya Devi hipermarket zinciri var. Tek alanda faaliyet gösteriyor. Ee, i̇şte Royal, Dutch ve Shell gibi şirketler tek alanda dünya Devi. 300 milyar, 400 milyar dolar ciro yapıyorlar. Ee, bu şeyde, bu arenada biz bir tek holdingle şirket değil bir holdingle işte birçok sektörde faaliyet gösteren bir holdinglerde 300'lerdeyiz. Bu kabul edilemez. Yani mutlaka evet. Türkiye'nin birkaç büyük şirket çıkarması gerekirdi. Kesinlikle. Orada yokuz. Öte yandan bu son işte yine kredi kartı taksitli satışla dile getirdiğimiz kubiler kısmında güçlü müyüz diye baktığımız zaman orada da ciddi sorun var ama bir başka şeye ...programda belki konuşmak Bir gerekir. Çünkü bizim konumuz Türkiye'de tasarruf yetersizliğiydi. Şimdi... ...tabii bu taksit satışlar falanla... ...daha çok alt gelir gruplarına yüklendik. Yani... Onlar, şimdi, insanların e, kredi kartı ve tüketici, şeyi, tüketici kredileri e, Türkiye'de e, önemli bir kesimin geçim kaynağı oldu. Yani onu da söylemek gerekir. İnsanlar ücretle geçinemeyince zorunlu olarak ona başvuruyorlar. Öbür türlü e, daha ciddi sorun olacaktır. E, tasarruf problemini yalnız o kesime yüklemeyelim bir e, şeyde de, de üst orta üstte de ciddi Türkiye'de tasarruf sorunu var. Yani Şeye, tüketim yapılarına baktığımız zaman orada da onu görüyoruz gerçekten. Ee, tabii şey var işte e, bu ülkede e, ithalat otomotiv satışlarında yüzde altmış yetmiş paya sahip yani bir defa o bile bir gösterge tüketim yapısına ilişkin olarak orada da bir ciddi şey var ama onunla nasıl mücadele edilecek onunla bir kültürel olarak mücadele edilmesi gerekiyor tabi Türkiye'de o da söz konusu değil bir de tabi vergiyle mücadele edilmesi gerekiyor <gülüyor> Ee, Türkiye'de tabi bu verginde belki eskiden bir e, hayat standartı falan gibi şeyler getiriliyordu biliyorsun çok büyük kavgalar yapılıyordu o konuda ee, oysa artık hükümetlerin bir parça e, şeyden o kesimden gelecek baskıdan korkmadan ee, bu tür araçları, mali araçları gündeme getirmeleri gerekiyor. Bu hem e, Türkiye'de gelir dağılımı iyileştirmesi hem de tasarruf oranının yükselmesi açısından gerekiyor. Diyelim. Gerek e son e Evet. E Şimdi e, o zaman tasarruf oranı ve büyüme ilişkisini Hı -hı. burada şimdilik Hı -hı. noktalamış olalım. Buradan bir yolu çıkarak Hı -hı. bu son açıklanan e, cari işlemler Şimdi, konusu ödemeler bilançosunun Cari evet. açıklar. Ee, sen Olsun. biraz evvel şeyi söylemiştin. Bir ülkede iç tasarruf yetersizse dış tasarruf kullanılacak demiştin. E, Türkiye'de de öyle oluyor gerçekten. Yani e, özellikle yatırım için kaynak olmayınca o kaynak yurt dışında aranıyor e, ve şey. E, o zaman da işte cari açık sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam. E, evet. Kuşkusuz Hı. dinleyicilerimiz biliyoruz. Hı. Ama ben bir Tanımlama bir, tanımlama getireyim ki. ki bir açıklık Tabii getirmiş ki. olur. Ee, biz bir ülkenin dünyanın geri kalanıyla yaptığı iktisadi faaliyetlerin tümünün kaydedilmesini ödemeler bilançosu diyoruz. Hı -hı. Ödemeler bilançosu bildiğimiz gibi e, aslında iki ana kalemden oluşuyor bir cari işlemler kalemi hı hı. bir de sermaye hareketleri kalemi. Hı hı. Gerçi e, rezerv hareketleri Bunlar... metata noksan var ama onlar Sonuçlar, ayrı sonuçlarda evet. dolayısıyla iki ana kalemden oluşuyor. Hı hı. Şimdi cari işlemlerde kendi içerisinde yalnızca mal ithalat ve ihracatı hı hı. dış ticareti buna e, hizmet kalemlerinde eklersek cari işlemleri oluşturuyor. Hı hı. Bir sermaye hareketlerini Tümüyle ayrı tutup biz şimdi cari işlemleri kısmını mal ithalatı ile hizmet kısmındaki hı hı. ithalat ve ihracatı farklarından doğan evet. netlerdeki cari işlemler açıklarını konuşalım. Evet. Tabi başka bir zaman belki sermaye hareketlerindeki farklılıkları da ayrı bir tartışma konusu yapabiliriz. Sermaye hareketlerinde ne oluyor, ne ol, nasıl değişiyor gibi. Evet. Cari işlemler bilançosunu nasıl etkiliyor gibi. Evet. işte bu Türkiye'de tabii tasarruf yetersizliğinin bir yüzü cari açık, yani diğer yüzü de cari açık olarak karşımıza çıkıyor. Önemli bir sorun. Ee, neden önemli bir sorun cari açık? Bir ülke cari açık ve açık cari açık verebilmek için ee, döviz gerekiyor değil mi yani her evet. durumda ücretsiz karşılıksız almıyorsunuz Karşım, bir şey dışarıdan anladım. bir e, mal ve hizmeti <gülüyor> karşına döviz veriyorsunuz cali açık verildiğine göre bir döviz var ki bu açık veriliyor bu döviz nereden geliyor şöyle geliyor dış borçlanma ile borçlanmayla geliyor. veya işte evet borçlanmayla geliyor i̇şte ve bu bir risk yaratıyor. Bu bir tehdit yaratıyor. Çünkü e, o zamanda döviz kurunun ne zaman nasıl gelişeceğini öngörmek imkansız hale geliyor. Dolayısıyla ekonomide güvensizlik yaratıyor. Yani şu anda Türkiye'de ekonomide güvensizliği besleyen en önemli şeylerden birisi cari açık. Şimdi oraya baktığımız zaman geçen hafta Merkez Bankası açıkladı. Ee, rakamlar aslında sorunu da iyi ortaya koyuyor. Mayıs ayı itibariyle Türkiye e, 16 milyar dolar dış ticaret açı vermiş. E, efendim hizmet dengesi yani turizm falan henüz bunu tam telafi edememiş. Gelir dengesi yani bu şirketlerin kar transferleri falan da buna olumsuz etkilemiş ve e, şey cari açık 18 milyar dolar olmuş hocam 5 ayda daha yol, yılın yarısında değiliz yarısında değiliz evet. daha yılın yarısında değiliz krizden çıkıyoruz e, geçen yıl sonlarına doğru geçen yıl cari açık tabi çok düştü 10 milyar 12 milyar dolara falan düştü bu yılda 20 falan olmuyor olur olur deniyordu geçen yılın ortalarında falan. Yıl sonuna doğru bu şey beklenti bozuldu. E şimdi 18'deyiz. E 35 milyar doları açacak görünüyor cari açık. E bu da bir sorun. Peki nasıl oluyor bu cari açık? Niye nazen veriliyor? Yani çünkü döviz olmasa kur yükselir ve şey olur. Ticaret dengesi tekrar olumluya döner ama kur yükselmiyor. Kur tam tersine çakılmış. Çünkü orada sermaye hesabına geçiyoruz. İşte, ha, işte orada sermaye evet. hesabına geçiyoruz. Evet. Ee, döviz kurunun tanımlanmasına ilişkin de belki bir iki bir kavramsal cümle kullanmak gerekiyor. Çünkü benim bir yerlerde konuşurken hoca devalüasyon olacak mı diye hmm. söz ediyorlar. Hmm. Sal orayı tanımlamak hmm. adına şunları söylemekte yarar var. Döviz kurunu biz iki türlü tanımlayabiliyoruz belirlenmesi açısından. Hı hı. Bir, sabit döviz kuru sistemi. Sabit döviz kuru sisteminde hükümetler tanımlanmış belli bir dönem boyunca hı hı. döviz kurunu hiç değiştirmiyorlar. Evet. Değiştirdikleri zaman eğer yerli parayı hı hı. değerini düşürürlerse o zaman devalüasyonla evet. söz ediyoruz. Bu sabit döviz kuru sistemi. Hı hı. Ama artık döviz kurunun fiyatını piyasaya bırakıyorsak, piyasadaki arz ve talebe göre döviz kuru Hı -hı. belirleniyorsa, o zaman devalüvasyonla söz edemeyiz. Hı -hı. Döviz kurunun fiyatının günlük ya da evet. e, Ona, anlık değişimini... Değerlenme alır. diyoruz. Değerlenme, değerlenme, değer kaybı. Evet. İngilizce'de de, de e, depreciation deniyor. E, Dolayısıyla... Yani şey... dövizin bir devalüasyonu yok artık. Tabii, Değerlenmesi tabii, evet. ya da değerlenmemesi evet. söz konusu. Şimdi... Evet. Ve tabi böyle bir durumda döviz kurunun e, yerli para cinsinden değerlenip değerlenmemesi konusu da Merkez Bankası'nın uygulayabileceği politikalar var. Geçen hafta buna değinmiştik. E, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyata fiyat sabitlemeye, enflasyona endekslenmiş bir politika uyguladığı için döviz kuruna fazla dokunmuyor. Hı hı. Ancak çok aşırı değerlenirse ya da hı hı. çok düşerse hı hı. piyasaya tıpkı bir tüccar gibi hı hı. döviz arz ederek ya da döviz talep ederek hı hı. belli bir istikrarda tutmaya çalışıyor. Hı hı. Bu işin teknik kısmı. Hı hı. Şimdi hı hı. E, cari işlemler açığında biraz önce senin sözünü ettiğin e, açık nereden geliyor Hı -hı. nereden döviz buluyoruz sermay hareketlerine gidip şimdi hocam işte burada Hı -hı. Evet. katkılar bu. yani bu açık demek yani Türkiye cari açık şu demek yani bir Türkiye dışarıya sattığından daha fazlasını alıyor bu şu demek ürettiğinden daha fazla tüketiyor. Evet. Nasıl tüketiyor? Biraz önce Türkiye'deki kendi borcu yok. İç evet. tasarruf yetersizliğine evet. benzer bir biçim bu ki evet. olarak evet. dışarıyla. Kendi tasarrufu buna tabii ki yetmez. O zaman da dışarıya borçlanıyor. Nihal, nitekim işte 18 <gülüyor> milyar dolara yakın cari açık. Peki neden, ner nereden finans edilmiş diye baktığınız zaman 2,5 milyar dolar doğrudan yatırım. Bu güzel. Bu işte konut alımı. ...biraz şirket alınmış vesaire yatırım... ...bu da yetersiz aslında yani... ...çok düştü... ...yani bir ara e, 2007-2008'lerde... ...yılda 20 milyar dolara çıkmıştı... E, ...6 ay 10 milyar dolar deseniz... E, ...çok ciddi bir düşüş var yani... ...4'te 1 neredeydi? Nerede? Yani. Evet, evet evet... ...ciddi bir düşüş... ...peki o zaman şey nereden geliyor... ...döviz nereden geliyor... ...iki yerden gelmiş hocam... ...bir devlet tahvillerine... E, ...8.6 milyar dolar döviz gelmiş. Hazine bonosu ve devlet tahvili alımına. Yani biz efendim bu tahvil faizleri yüzde dokuz onlarda düştü falan diyoruz. reel faiz düşük falan diyoruz ama tabi Avrupa'da e, Amerika'da reel faiz yüzde sıfırla bir arasında olduğu için Türkiye'de yüzde üçler falan yine avantajlı oluyor. Kesinlikle. Yani bir de e, ne enteresan aslında şimdi yüzde on birden şey satacaksınız. Kahvil bir yıl vadeli diyelim önümüzdeki yıl enflasyonunu da yüzde düşürdüğünüz zaman şey daha güzel oluyor yani bu getiri daha da güzel daha da, evet. Evet. evet yani Türkiye'de işte bunlar birçok konu ee, evet 8.6 nokta altı milyar yani. dolar eskiden daha beterdir eskiden korkunç şeyler faizler vardı evet. o dönemde tabii çok şey oldu. Şimdi ona göre iyi ama halen işin bu yönü var. Yani bu sıcak para dediğimiz konu burada risk de şey değil. Yani dışa borçlanma falan da değil. Yani tamam devlet yüzde ondan çıkarmış, bu döviz de buraya gelmiş sorun bu değil. Sorun şu bu dövizin ne zaman çıkacağı değil. Yani bu üç beş yıl burada kalacağını bilsek hiç önemli değil. Ama Kesinlikle bu o zaman bu kaynağı. Ama bu, bir, bu tabii yarın, tabii, yarın e, şeyde diyelim ki Doğu Avrupa'da veya Latin Amerika'da veya Avrupa'da faiz olanları biraz farklılaştığında e, şey efendim e, bir başka şey e, Türkiye'de cari açının sürdürülemeyecek gibi olduğu algılanırsa bu döviz çıkıyor. Döviz çıktığı zaman da işte o zaman da Türkiye'de bir sarsıntı yaratıyor. Yani fiyatlar kur riski olan şirketler e, belirsizlik e, yeni yarattığı sonuçlar nedeniyle o yüzden iyi değil. Şimdi 8.6 tahvil bonu alınmış yetmemiş 8.9 milyar dolar yaklaşık 9 milyar dolar da bankalar dışarıdan e, borçlanma yapmışlar kredi yapmış e, almışlar bunların bir kısmı senedikasyondur bir kısmı efendim uzun vadeli kredidir ama yüksek e, dolayısıyla baktığınız zaman zaten bu şekilde e, 20 milyar doları aşan bir döviz girdiği için ee, şey e, 17 18 milyar dolarlık şey cari açık finanse edilmiş. on ee, onun üzerine birkaç kalem daha var. Daha eklenince e, şey e, resmi rezervlerimizde şey var. 7 milyar e, dolarlık artışı artış var. 7 milyar dolar resmi Türkiye'deki döviz rezervi arttığı zaman da zaten kur ü şey yükselmez bu kadar şey bu düzeyde kaldığına da şükretmek gerekir daha da düşebilirdi yani eğer e ekonomide güven falan tam olsaydı daha da düşebilirdi şimdi işte bu sorun yani e burada tabii şu da bir kez daha Hı. vurgulamakta yarar var e demek ki bankalar Hı. da ciddi bir şimdi yerli tasarruf evet. bulamayınca yabancı hocam yabancı tasarruf. Bakın bu ilginç nasıl kredi kartı, efendim tüketici kredisi, çok şeyi tüketici şeyi belirli kesimleri e, gelirinden daha fazla tüketmeye teşvik ediyor ise bu şey de bu dışarıdan boşlanma da ülkenin genelini gelirinden daha fazla tüketmeye e, ithalat yapmaya teşvik ediyor. E, e, oradaki şey ne? E, şey e, döviz kuru'nun da bu yatay seyri değerlenmemesi bunu teşvik eden e, en önemli unsur. Yani döviz kuru böyle kaldıkça hem dışarıdan daha fazla şey alıyorsunuz kredi cazip oluyor çünkü. E, dışarıdan kredinin faizi düşük. E, kur da artmaz ise e, şey, şey, döviz kredisi kullanmak, TL kredisi kullanmaktan her zaman daha iyi. Daha şimdi, şimdi oradaki sorun da şu. Biraz evvel Mevduat'ın yapısından falan söz ettik. Onun kredi maliyetine aktarımından söz ettik. Türkiye'de e, tüketici kredisi konut kredisinin faizi e, şeye düştü. Yıllık %15'lere falan düştü. Düşük gibi görünüyor ama aslında konut kredisi tabii ki düşecek. Yani e, şeyde e, ABD'de e, 30 yıllık konut kredisinin e, yıllık faizi %4. E, şimdi Türkiye'de e, vade 5 yıl konut kredilerinde Gene, e, yıl. şey 15-18 arasında yıllık e, bileşik faiz neredeyse. Yani yüksek. yüksek. Enflasyonu çıkarttı. E, şimdi faiz düştü diyoruz ama tabii şey yani, tahvil gösterge faiz düştü. E, bankaların iyi müşterilerinin iyi müşteri işletmelerin de faizleri düşük. Gerçekten gösterge faize yakın ama COBİ'ler Efendim çok böyle avantajlı durumda olmayan COBİ'lerin kredi maliyetleri Türkiye'de şu anda halen %20'lerde. Korkunç bir real faiz. Evet. İşletme kredisi, COBİ'ler için işletme kredisi. Orada bir şey var. Tabii bir tür tahsis var. Orada bir tür şey var. Seçme var. Bankalar iyi müşteri, kötü müşteri seçiyorlar. Böylece COBİ'lerin önemli bir kesimi yüksek faizlerle karşı karşıya. Yatırım kredisi maliyeti zaten Türkiye'de uzun vadeli kredi olmadığı için veya maliyet yüksek olduğu için döviz kredisi kullanmak avantajlı oluyor. Bankalar bu şekilde düşük faizle alıp döviz kredisi veriyorlar. Bu da ekonomide kur riskini bir taraftan yükseltiyor, bir taraftan da cari açık sorunu yaratıyor, bir taraftan da Türkiye'de işte bu e, tasarruf sorunu bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi tartışma şu, işte ihracatçılar kur konusuna daha çok odaklanıyorlar ama bizim yandan kısımda burası aslında Peki e, ne yapılabilir? İşte, e, geçen hafta da bunu konuştuk. E, efendim, Merkez Bankası döviz alsın falan. Merkez Bankası ne kadar döviz alacak da kuru şey yapacak. Yani e, piyasayı etkileyebilmesi için yüzde 10'a yakın piyasadaki dövizin yüzde 10'una yakın bir şey yapması lazım. Alım yapması gerekir. Alım yapması gerekir. E, Türkiye'de e, günlük e, şey döviz işlem miktarı milyarlar dolar milyarlarca dolar yani siz bu piyasayı ve bunun önemli bir kısmı yabancı yurt dışı kaynaklı bu piyasayı siz şeyle etkileyemezsiniz Öyle küçük alımlarla günde 30 50 milyon dolarlık alımlarla etkileyemezsiniz tabi orada hocam bir de şeye dikkat etmek gerekir yani bir anlayış ve iktisat politikası olarak baskı grup ekonomik baskı grupların baskılarını da göz önüne alıp bunları da bir tercih biçimde koymak gerekiyor Türkiye uzun süredir deminden beri sözünü ettiğimiz biçimde ithalat e, baskısı ve ithalat e, artışıyla karşılaştığı için şimdi döviz kurunun TL yerin karşısında yükselmiş olması ithalatçıları muhtemeldir ki çok ciddi bir baskı grubuna çevirecektir. Şimdi Şunu hani, söyleyeyim kesinlikle. Hani evet, ver, uzun, evet, Ben derslerde evet. tıkra anlattığım için hı hı. burada da... Bir fıkra anlatma. Hı hı. Hani Nasrettin Hoca iki çocuğu varmış. Hı hı. Biri kerbiç döker biri dam aktarır kiremitçiymiş. İşte yağmur yağarsa kerbiçler eriyecek. Yağmur yağmazsa kiremit işini yapan hı hı. yapmayacakmış. Nasrettin Hoca demiş ki karısına birisinin anası ağlayacak ama hangisinin ki ağlayacak bilmiyorum. Hı hı. Her ikisinin de Türk toplumunu ağlayacak ama toplumsal kesim açısından ithalatçılar düşük bir döviz kurunu tercih ediyorlar. ihracatçılar evet. yüksek bir döviz evet. kurunu tercih ediyorlar. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de iktisat politikası karar vericileri hangi tarafı ne kadar destekleyeceklerine ilişkin bir karar verme noktası Şimdi olur, bu güzel bir konu aslında. Yani haklısın orada. Bu konuda son sözlerimizi söyleyelim. Hocam kesmeden. o zaman ben sözü iletmiştim evet. son sözünü o zaman. Buradan Şimdi e, aslında Türkiye koç e, yani neredeyse 2000'lerin başından bu yana daha öncesi de belki var. Türkiye Gümrük Birliği'ne ...değerlenmiş Türk Lirası'yla girmiştir... ...yani... ...olmayacak evet. bir şekilde 90'larda... ...90'ların başında... ...90'ların başında... ...bir de gümrük birliği, bir de şey... ...yani maalesef... Evet. Ee, ...ve bu sorun devam ediyor ve... De, ...devam ede, ede bir çıkmazda da geldik... Yani. ...şimdi bir çıkmazdayız... ...ne çıkmazındayız... Ee, ...bir defa kurla... ...yapay olarak oynayamıyoruz... Ee, şey yapsak yani kuru yükseltecek önlemler alsak riskli neden? kur riski taşıyan şirketler var işletmeler var Türkiye dolarize ekonomi olmaktan tam anlamıyla kurtulamadı halen fiyatların önemli bir kısmı şey endeksli döviz Doların endeksli, endeksli. Ee, Türkiye çok fazla ithalat yapan bir e, ülke ee, ...ihracat bile ithalata bağımlı biliyorsun... ...aramalı ithalat... Evet. ...dolayısıyla kur yükseldikçe girdi maliyetleri artıyor... ...bu da ülkede fiyatları zaten artırıyor... ...dolayısıyla kur artışının yaratacağı fiyat avantajı... ...rekabet avantajı zaten kısa vadeli olmak zorunda... ...bir başka şey... E, ...Türkiye'de son yıllarda... ...kurun... E, ...düşük kalması özellikle tüketim mallarında dayanıklı tüketim mallarında fiyatları düşürdü otomobil gibi şeylerde ürünlerde ve halkın refahını yükseltti. Türkiye beyaz eşya efendim, otomobil e, tüketimini bu sayede artırdı yani bir parça. E, diyebiliriz ki yani gerçekten kurum baskılanması geçici olarak yani bu sürdürülebilir değil bir refah etkisi de yaratıyor. Ama, ama, ama bu şekilde de e, Türkiye e, yetersiz tasarrufla Dış kaynağı, dış tasarrufa bağlı olarak e, büyüyen bir ekonomi haline dönüştü. O yüzden de uzakta ülkeleri gibi %10'lar gibi bir büyümeyi göremiyor. Bırak %7'yi de göremiyor. %4-5 arasına çakıldı kaldı. E, bunu e, aşmak için bir, tasarruf alanı yükseltilecek. verimlilik verimlik artılacak uzunlarında konular. Üç, ne olursa olsun bana konuşmak çok iyi gelmiyor ama kurun değerlenmesini şey kurun e, düşmesini telin değerlenmesini engelleyecek olanlar gerekiyor gerçekten şimdi e, şey e, dedik diyoruz ki efendim bu sıcak paraya bir vergi koyun. yani bu bu kadar kaçınmayacak bir şey mi efendim deniyor ki ya diğer ülkeler koymazsa e, vergiyi sevmeye kaçar e bu biraz kaçsın yani nereye kaçacak bu şeyler bu getir yani şey, evet, Piyasalar evet, da bu anlamda evet. belli İkincisi yani şu 6 ayda e, Pardon 5 ayda 9 milyar dolar bankaların şey kullanması Kredi kullanması Bu çok mu doğal yani buna hiç mi sınır getirilemez Güvenlik sınırından söz etmiyorum Şeyler var e, Sistemin güvenliği açısından Kur riskinin düşülmesi açısından BDK kontrol ediyor orada sorun yok Yani bankalar kur riskini Swaplarla falan aşıyorlar e, e, Açık pozisyonları kalmıyor bilanço e, içi açık bilanço dışı şey e, artıyor dengede ama yani sonuç itibariyle bu sorunu artırıyor e, buna da bir sınırlama getirilebilir yani e, çözümsüzlük de olabilir mi çözüm e, her zaman vardır ama şeye geliyoruz aslında bu baskı grubu baskı grubu yani tamam, bütün itibariye yani, kapitalizm evet, oyunlu baskı evet, grubu evet. E, muhtemeldir ki zaten dünyada bu 2800 dizimden evet. sonra bu finansal hareketliliği kontrol noktasında yeni çözüm önerileri evet. öğretecek evet. hocam çok teşekkür ediyorum e, sevgili dinleyiciler bizim açımızdan gene keyifli bir sohbetti e, ben Mustafa Şanlı Şükrü Erdem ile birlikte e, arkadaşım Şükrü Erdem ile birlikte İktidat Bölümü üretim üyeli olarak biz kendi adımıza keyifli bir sohbet yaptık. Dilerim siz de bu sohbetten keyif almışsınızdır. Ee, gelecek hafta bütün bunları konuşurken ülkenin dinamik sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü, Antalya'da inşaat ve konut sorununu konuşalım istiyorum. Gelecek hafta inşaat sektörünü ve Antalya'da konut sorununu konuşmak üzere esenlikler diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte gülmeyi unutmayın. İyi günler.